Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 95.0 Açık Radyo'da bugün Hukuk Güvenliği programı İstanbul Barosu Sayın Başkanı Mehmet Durakoğlu'nu ağırlıyor. Sayın Başkan'la bugün e Yeni adli yılın açılışını, yeni adli yılın açılışında Yargıtay Başkanı, Diyanet İşleri Başkanı ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir arada görünmesiyle ilgili resmi, belki İstanbul Barosu'nun pandemi nedeniyle ertelenen Cumhurbaşkanı'nın adli yılın açılışıyla ilgili konuşmasında söz ettiği, daha önceki yargı paketi ile yapılan değişiklikleri ve yeni adli yılda hatta yeni önümüzdeki yılda insan hakları ve hukukla ilgili yapacakları çalışmalara dair bir açıklaması var. Bunlar ne olabilir? Bunları konuşmaya çalışacağız. Eğer vakit kalırsa. Ee, belki de e, Sayın Başkan'a soracağımız başka sorular da olabilir. Ee, başkan bu seçim çalışmaları sırasında e, yoğunluğunuzda bize zaman ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Açık radyo olarak ve bari olarak. Ee, çok sağ olun. Ee, şimdi tabii ki seçimler kadar önemli olan bir konu yargının kurucu unsuru olan ee, avukatların ve avukatların örgütü baroların önümüzdeki yargı yılına tamam adli yıl açıldı ama yargı yılına ilişkin umutları, endişeleri bunlar çok önemli. Ve bu konuda e, adli yılın açılışıyla ilgili e, cumhurbaşkanıyla e, Diyanet İşleri Başkanı'nın ve Yargıtay Başkanı'nın yan yana olan görüntülerinden bizim anladığımız ne? bunların Değerlendirmesi de İstanbul Barosu Başkanı olarak değerlendirmeniz de çok önemli. Baros seçimleri kadar önemli. Sayın Başkan bu adli yılın açılışındaki fotoğrafı değerlendirmeden evvel şunu sormak istiyorum. Bu adli yılda geçen sene adli yıl açılışına sarayda yani Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda açılışı yapılacaktı ve davet yapılmıştı ve birçok baro başkanı çok büyük bir kısmı bu davete yani adli yıl bugüne kadar yargıtayda ya da bir yüksek yargı salonunda başlatılmıştır yapılmıştır bu doğru bir görüntü değildir diye katılınmamıştı bu sene acaba barolara sizlere ve barolar birliği başkanlığına ee, bu adli yıl açılışıyla ilgili bir davet geldi mi? Önce onu sormak istiyorum Sayın Başkan. Çok teşekkür ederim. Ben de sizinle birlikte olmaktan, bu yayında olmaktan son derece mutluyum. Önce onu belirteyim. Ee, gerçekten Türkiye'de adli yıl açılışları her bir Eylül'de e, artık tırnak içinde bir olay olmaya başladı. Ee, uzun süreçten beri özellikle de AK Parti döneminde bunu e, hassasiyetle yaşamaya devam ediyoruz. İşte bahsettiğiniz gibi bir dönem yürütmenin başı olan, anayasanın 104. maddesine göre yürütmenin başı olan e, Cumhurbaşkanlığının külliyesinde yapılmaya kalkışıldı. Söylediğiniz gibi pek çok baro e, olarak katılmadık biz ama Barolar Birliği katıldı, e, birkaç baroda katıldı. E, daha sonra e, orada yapılmasından vazgeçildi çünkü onun gerekçesi Yargıtay'ın yeterli bir salonunun olmadığıydı. Şimdi bu sene de e, Yargıtay binasının yeniden açılması, Adli Yıl'ın da açılmasıyla aynı tarihe getirildi. Ve açılışta sizin de bahsettiğiniz Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir tarafında Diyanet İşleri Başkanı cübbesiyle Öbür tarafta da Yargıtay Başkanı cübbesiyle ve dualarla açıldı. Bunu tabii pek çok açıdan irdelemek gerekir. Biz e, hangi açılardan nasıl irdelenmesi gerektiğini İstanbul Barosu olarak hemen ertesi gün 2 Eylül'de yaptığımız açıklamayla bütünüyle ortaya koyduk. Ama onu kısaca özetlemem gerekirse buradaki e, bir başka olguya daha da birlikte işaret etmek gerekiyor galiba. E, son dönemde, son bir hafta içerisine bile baktığınızda ciddi şekilde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ve bizzat başkanın kendisinin pek çok alanda öne çıkarılmaya çalışıldığına tanık oluyorum. Bu bir tesadüf olamaz. Bir hafta içerisinde bir süre evvel Ayasofya'nın açılışında kılıcıyla elinde gördüğümüz daha sonra 30 Ağustos hutbesinde Atatürk'ün isminin anılmaksızın hutbe okutulmasında e, ardından işte adli yılın açılışında e, pek çok etkinlikte e, hatta Türk Silahlı Kuvvetlerinin bazı etkinliklerinde Diyanet İşleri Başkanı'nın özel olarak tercih edilmiş olmasının e, bizim açımızdan geleceği biçimlendirmek açısından geleceği öngörebilmek açısından özel bir önemi e, vardır e, diye düşünüyorum. Buna özellikle e, dikkat çekmek istiyorum. E, aslında biz o bildiride de söyledik. Bence ee, bu olayın köpürtülmesi, üstünde tartışılması, e, tartışılırken de e, özel olarak e, yani ne var bunda diye yanıtlar verilmesi, siz Müslüman değil misiniz e, gibi soruların sorulması, dualarla açılmasında ne gibi bir sakıncanın olacağının e, zor olarak e, anlatılmasının, e, karşı tarafı zorlayarak anlatılmasının e, tercih edilmiş olması gibi pek çok e, olguyu değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Geçenlerde e, bir gazetede e, bu açıklamayı yapmış olmamız nedeniyle bana yönelik olarak bile senin adın Mehmet değil mi? E, bak Mehmet Muhammed'den gelir e, gibi ifadelerle dahi e, karşılaşılmış olması e, gelecekte nasıl bir tartışmanın geleceğe taşınıyor olması açısından bizim için e, son derece önemlidir. Ben burada siyaset kurumlarını anlayabiliyorum. Yani siyaset kurumları bu tartışmanın içerisine girmekten çekiniyor olabilir. Çünkü bir oy kaygıları var. E, siyaset kurumları bunu anlatmakta zorlanıyor olabilir. E, toplumun bunu anlamasının güçlüğünü anlayabiliyorum. Ama e, barolar işte tam da bu evrede. Yani herhangi bir oy kaygısı gözetmeksizin toplumun özellikle demokratik, laik hukuk devletine olan inancını güçlendirmesi bakımından Doğru olanı anlatmalıdır diye düşünüyorum. Tam da barolara özgü görevlerdir bunlar. Tam da üniversitelere, hukuk fakültelerine özgü görevlerdir. Ve bir hukuk devletinin layık cumhuriyet içerisinde nasıl biçimleneceği konusundaki endişelerini bu noktada e, ortaya koymalıdırlar diye düşünüyorum. E, o Orada da uzun uzun açıkladık. Yani yargı bağımsızlığı dediğiniz şeyin özellikle de e, bir yargı organının yerinin, e, mekanının açılması sırasında nasıl ifade edilmesi gerektiği konusu olağanüstü önemlidir. Bu ülkenin farklı inançta yurttaşları var. Layık devlet odur ki, layık hukuk devleti odur ki farklı inançtaki yurttaşlarına bunların oranı ne olursa olsun, sayısı ne olursa olsun, bunların kim olduğu falan bizim meşguliyet alanımız değildir. Farklı inançtaki yurttaşlarına adalet güvenini verebilmemiz gerekiyor. Bunu verebilirsek eğer bir devlet hukuk devleti olabilir. Bu, bu güveni verebilirsek eğer e, bir devletin e, layık devlet olduğundan söz edebiliriz, demokratik devlet olduğundan söz edebiliriz. Bunlardan âri bir uygulamaya e, işin başında bir e, kurumun, bir mekanın açılışı sırasında e, tanıklık edersek hiç kuşku yok ki e, bu bizim açımızdan ciddi bir güvensizlik oluşturacaktır. Bunu yargı bağımsızlığı açısından da değerlendirmek gerekir. Bangalore kuralları açık bir şekilde... Ee, özellikle de yargıçların sadece bağımsız ve tarafsız olmalarını değil bağımsız ve tarafsız görünmelerini de emrediyor. Dolayısıyla uluslararası bir sözleşme olarak altına imza attığımız ve tarifte bulunduğumuz hususların yerine getirilmesi de bu bakımdan son derece önemlidir diye bakıyorum. Ee, o yüzden e, bu, bunun büyük bir talihsizlik olduğu ama bir talihsizlik olarak nitelendirmenin de yanlış olduğu sonuç olarak bir stratejinin parçası olduğu, giderek e, bunun genişleyebileceğini düşünüyorum. Zaten yargıda çok ciddi ama çok ciddi sorunlarımız var. Bana soruyorsanız Türkiye uzun bir süreçten bu yana bir yargı krizi yaşıyor ve bu yargı krizi içerisinde onu tamir edecek hukuk devleti ilkelerinin, evrensel kuralların uygulaması gerekirken bu kurallardan tümüyle uzaklaşan ve e, özellikle de dinsel referansları öne çıkararak ortaya sermeye çalıştığımız gerçeklik bizim açımızdan artık bizi başka bir noktaya doğru götürmektedir. Bunu Diyanet İşleri Başkanı açısından yorumladığınız zaman da e, başka faktörlerle karşılaşıyorsunuz. Yani e, Diyanet İşleri Başkanı'nın Cumhurbaşkanı'na bağlı bir kurum olarak e, söylediklerinin ya da yaptıklarının görevi olup olmadığına baktığınızda Ciddi bir tablo var ortada yani başkanlığın kuruluşuna ilişkin kanunun daha birinci maddesinde kuruluş amacının İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek ve din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek diyor. Dolayısıyla Diyanet İşleri başkanlığın davet edilmesini bir tarafa bırakarak davet edilebilir belki. Ama davet edildiği yerde bu tür etkinlikleri sergilemesinin görevi de olmadığı kanısındayım. Peki bunu nasıl anlamak gerekir? Yani bütün bunlara rağmen neden Diyanet İşleri Başkanı öne çıkarılmaktadır? Neden görevi olmadığı halde böyle bir tasarruf içerisine girmektedir? Bu konuda fikir edinebilmek bakımından önemli bir kriter var önümüzde diye düşünüyorum. Bu kriter... Genel olarak değerlendirildiğinde şöyle bir gerçeklikle karşılaşıyoruz. Diyanet İşleri Başkanı'nın bu yılın başında bir kitap yayınlıyor. Adı işte Sosyal Medya Ahlakı. Son dönemde sosyal medya ile ilgili olarak da Diyanet İşleri Başkanı'nın işin içine girdiğini, bazı beyanlarda bulunduğunu düşünürseniz biraz daha şekillendiriyor galiba işi bu. Bunun ön sözünü Diyanet İşleri Başkanı yazmış ve ön sözünde aynen şöyle söylüyor. Sosyal medyada hukuki düzenlemelerin yetersiz kaldığı anlarda fıkıh devreye girebilir. Şimdi böyle bir böyle bir tabloyla karşılaşıyoruz. Neresinden tutacağız şimdi biz bunun? Şimdi bu beyanı eee evvelki gün yaptığı açıklamadaki beyanıyla birleştirdiğimizde daha vahim bir tablo ortaya çıkıyor. Evvelki gün Sayın Başkan diyor ki sosyal medya kullanımıyla alakalı hukuki çerçeveyi belirleyecek yasal bir mekanizmanın iddiası zorunlu hale gelmiştir diyor. Yani sosyal medya kullanımıyla alakalı hukuki çerçeveyi yasal bir mekanizma belirleyecek ama bu mekanizma yok. Yani bunu yeniden ihtias etmek gerekir. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi nerede duruyor? Yani yaka, yasal mekanizmaların e, yasal bir e, sürecin bir düzenlemenin yapılmasına ilişkin mekanizma Türkiye Büyük Millet Meclisi değil midir? Türkiye Büyük Millet Meclisi ise eğer bu kastedilmiyorsa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hangi bilgilerden yararlanması gerektiğine dönüp baktığımızda da biraz evvelki cümle dikkatimizi çekiyor. Fıkıhtan söz ediyor. Fıkıhtan söz ediyor Diyanet İşleri Başkanı. Sayın Başkanım. Sayın başkan çok özür dileyerek bir şey araya girmek istiyorum. Aslında bu söylediğinizle belki de bir süre önce Anayasa Mahkemesi'nin önünde yapılan savunmada Adalet Bakanlığı'nın bu Lebetteyillerle ilgili yaptığı savunmada bunların İslam dini açısından haram olduğu savunması yapılmıştı. Yani burada da hakikaten yargının içindeki kavramlar ve mekanizmalarla böyle bir fıkıhtan alıntı yapıldığını görüyoruz. Ve bu da objektif görüntü olarak nasıl bir yargı, nasıl bir adalet anlayışına doğru ilerlediğimizi göstermesi açısından önemli görünüyor. Evet, yani ben de onu anlatmaya çalışıyorum zaten. Çünkü yani fıkıh müessesesini getirdiğiniz zaman fetva müessesesi de devreye girecektir. Zaten onun devreye girmesi nedeniyle de bir süre sonra Diyanet İşleri Başkanlığı, şimdi buradaki amaç nedir, ne yapılmaya çalışılıyor diye kendimce sormaya çalıştığım sorunun da yanıtını kendimce bulabilmiş oluyorum. Yani niyet okumadan bir sonuca varmamız gerekiyorsa geldiğimiz nokta budur. Bu nokta bizim açımızdan önemli. Yani şimdiye kadar özellikle de Diyanet İşleri Başkanlığı ya da dinsel referanslardan çokça söz etmeden, sadece yargı içindeki örgütlenmelerden bahsederken e, vurgulamasını yaptığımız dinsel referansların şimdi doğrudan Diyanet İşleri Başkanlığı kaynağında e, kendisini bulduğunu görüyoruz. Dolayısıyla gelecekte sadece ülkemiz açısından değil, gelecekte kuşkusuz ülkemiz açısından ama o arada yargı açısından da dinsel referansların öne çıktığı bir tablonun oluşabileceği bunun ifade ettiği anlamın da bizim için yeni bir mücadele alanı oluşturacağını söylemeye çalışıyorum. Dolayısıyla sorunuzu da böyle yanıtlamış olayım. Evet. Aslında e, Sayın Cumhurbaşkanı'na bu konuşma sırasındaki söyledikleriyle çok haksızlıkla e, etmemek lazım. Çünkü e, Cumhurbaşkanı bir yerde diyor ki Ada, işte mahkeme duvarlarının, salonlarının arkasındaki duvarlarda yazan adalet mülkün temelidir sözü. Tabii bunu Hazreti Ömer'e ama bizim bildiğimiz e, işte mülk Osmanlı'nın sınırlarıdır ve eğer adalet yoksa bu sınırları koruyamazsınız anlamında e, kullanıla gelmiştir. ve e, salonların adalettir den yola çıkarak söylüyor onu. Evet, evet. evet. Bir, yani devletin dini adalettir lafına hiçbir diyeceğim yok. ve Bir evet. de adaleti konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanı, Bizim yargı ile ilgili dar anlamdaki adaletin dışında tarif ediyor, buna imza atabilirim. Mesela diyor ki adalet insanlığın varlığı ve geleceği için bu kadar önemliyken günümüzde dünyanın dört bir yanından zulüm altında inleyen mazlumların, mağdurların, gayb gariplerin feriyatlarının yükseliyor olması ayrı bir tenakuzdur kendilerini büyük, güçlü, müreffeh, yenilmez olarak gören kimi devletlerin diğerlerine karşı sergiledikleri zalimlikleri örtmeye artık siyasi ve diplomatik laf çıkan bazlıkları da yetmiyor. Demokrasiye, güvenliğe ve refaha sadece dünyanın belli toplumlarının sahip bulunduğu, diğerlerinin onlara hizmet dışında önem taşımadığı çarpık anlayış artık ifşa olmuştur. Adalet talebi, Dünyanın en ücra köşelerine kadar tüm toplumların bünyelerinde hilç salmaktadır. Türkiye insanlığın bu ortak özleminin sözcüsü olarak her platformda hak ve adalet talebini dile getiriyor. Birleşmiş Milletler kürsünden salondaki 200'e yakın ülkenin temsilcilerinin gözlerinin içine bakarak ifade ettiğimiz dünya 5'ten büyüktür itirazı bunun en somut ve çarpıcı örneklerinden biridir. Şimdi orada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olarak 5 e, üyenin yaptığı işte veto ve e, itirazi kayıtları kastediyor. Ben adaletle ilgili bu politik değerlendirmenin altına imza atabilirim. Ama bizim Adli yılın açılışında anladığımız adalet daha dar anlamlı bir adalettir ve sizin konuşmanızda sözüne ettiğiniz çok önemli bir şey yargıcın veya yargı mensuplarının hukuk normalarının uygular görüşlerini bir yana baltında karar vermemelerini gerektirmesi kadar nesnel bir tarafsızlık yani görünüşte de objektif bir tarafsızlık duygusu vermesi gerekiyor. Bunu bizim anayasamızın ikinci maddesi, anayasamızın 90. maddesiyle bağlı olduğumuz Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmesi ve de e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları böyle tarif ediyor. Şimdi e, bununla ilgili eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçlarından Sayın Rıza Türmen de hemen bu Tablonun altından yani adli yılın açılışıyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'nın Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ve Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın e, dua ederek açılışı yapmalarıyla ilgili e, diyor ki anayasanın ikinci maddesi Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasi, layık ve sosyal bir hukuk devleti olduğunu söyler. Anayasanın başlangıç bölümünde ise layıklık ilkesinin gereği olarak kutsal din duygularının devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılmayacağı belirtilir diyor. Ve tabii laiklikle ilgili birkaç önemli başlığı da koymuş. Müsaade ederseniz başkan onları da çok kısa söyleyeyim. Diyor ki mesela devletin tarafsızlığıdır laikliğin içerdiği temel unsurlar. inanç özgürlüğüdür, eşitliktir, bireyselliktir, çoğulculuktur. Ve burada devletin tarafsızlığını, devletin örgütlenmesi, işlemesi üzerinde dinin hiçbir etkisinin bulunmadığı kadar devletin kamusal alanda tarafsızlığını yansıtması da gerekir ki o o toplumda yaşayan bütün inançlara devletin kamunun eşit mesafede olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Bu bakımdan bu adli yılın açılışındaki Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği adalet Devletin temelidir, devletin dini adalettir lafı doğru. Fakat burada bizim anayasamız ve anayasamızın başlangıcı ve anayasanın 90. maddesiyle uluslararası sözleşmelerin ve sözleşmelerle birlikte bu sözleşmeleri yorumlama tekelinde özellikle insan hakları Avrupa Sözleşmesi'ni yorumlama tekelinde olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin anladığı adalet, anladığı layıklık, anladığı tarafsızlık, İnanç özgürlüğü, eşitlik, bireysellik ve çoğulculuğa bakış açıları biraz böyle. Bu bakımdan görünüş bir kere zaten e, adalet konusunda yargının bugüne kadarki birçok uygulamaları yanı sıra ciddi bir endişe yaratıyor. Diğer uygulamalara da baktığımızda zaten bu endişe, evet, e, Sayın Başkan, acaba bu arada şunu e, ifade Edebilir miyiz? Daha doğrusu sorduğum şey, bu adli yıl açılışın barolar ve var baro orada size söz hakkı verildi mi? Bunları da izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Bari Bey ben son birkaç yıldır, tam hatırlayamayacağım ama 3 ya da 4 yıldır İstanbul'da yapılan adli yıl açılışlarına katılmıyorum. Bundan belki başsavcılardan bir tanesine açıkça bunu söylemiştim. Adli açılışı genellikle e, çağlayan adliyesi içerisinde yapılıyor. E, belirgin bir düzeni yok. E, bir bir e, adli yıl açılışında vali gelip konuşmuştu. E, bir adli açılışında valiyle birlikte e, başsavcı e, ve e, adli başkanı konuşmuştu. Bir adli açılışında sadece başsavcı konuşmuştu. E, ama kimsenin aklına... Ee, o adli, o adliyenin sahibi konumunda bulunanlardan birisi olarak e, avukatların sözcülüğünü yapmak üzere barolarında, e, baro başkanlarında konuşması gelmedi. E, bu İstanbul'a özgü bir şey. E, mesela bu yıl e, İzmir'de e, tam tersinin yapıldığını e, basından okudum. Yani valinin de e, başsavcının da e, komutanın da. Adli Encümen Başkanı'nda, yargıçların da, savcıların da bulunduğu bir ortamda adli açılışında Boro Başkanı'na da söz verildiğini duydum, okudum. Dolayısıyla böyle bir düzenleme İstanbul'da tercih edilmiyor. Neden tercih edilmediğini anlayabiliyorum. Yani orada bir sıkıntım söz konusu değil. Davet edildim, davet ediliyorum, çok teşekkür ederim davet edenlere de ama katılmayarak en azından bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Bundan bir süre evvel bir başsavcımıza açık açık söylediğim için her birisine de ayrı ayrı söylemeyi çok da doğru bulmuyorum ama katılmayarak aslında bir şey anlatmaya çalışıyorum. Eğer adliyelerde avukatları yok sayarak sadece kendilerine ilişkin bazı değerlendirmeleri sunmayı kendileri için bir tatmin aracı olarak görüyorlarsa buna ortak olmadığımızı belirtmek istiyorum. Bir başka kaygım daha var. Yani bu yargı paketlerinde, insan hakları eylem planlarında zaman zaman sunulan yargı reformu strateji belgelerinde ortaya konulan tumturaklı sözcüklere bir itirazımızın olmamasına karşın o sözcüklerde geçen hiçbir olgunun uygulamada görünmüyor olması bizim açımızdan ciddi bir sıkıntı oluşturuyor. Geriye dönüp baktığınızda bu ülkede Özellikle de mesela Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısının yeniden oluşturulması konusunda bir düzenleme öngörmeden yargı reformu konuşmanın, Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçimine ilişkin bir düzenleme öngörmeden yargı reformu oluşturulmasının, suç ceza hakimliklerinin e, giderek bir otomatik tutuklama müessesesine dönüşmesi konusunda herhangi bir düzenleme öngörmeksizin yargı reformu konuşulmasının ya da olağanüstü hal boyunca savunma hakkına getirilen kısıtlamalar ve yılların birikimi olarak mücadelelerle kazandığımız pek çok olgunun geri alınmasına yönelik olarak geri verilmesine yönelik olarak herhangi bir düzenleme yapılmaksızın yargı reformu konuşuluyor olmasının hiçbir anlamının da olmadığı kanısındayım. <gülüyor> Bu anlamda özellikle de kürsülerde yapılan konuşmaların kulislerde gerçekleşen olgulardan farklılığı bizim açımızdan uygulamacı olarak son derece önemli bağlamlar içeriyor. Bizim nasıl avukatlık yaptığımız özellikle de biraz siyasal özlü davalarda siyasal özlü olmayan ama siyasetçileri ilgilendiren hukuk davalarında da nasıl ve ne biçimde uygulamalara tanık olduğumuzu e, gördüğünüzde e, bunların zikredilmemesi, bunların konuşulmamasının tercih edildiği, konuşulmamak için de e, seslerin kısıldığı ya da söz verilmediği bir noktada e, sadece seyirci olarak bulunmayı ben içime sindiremediğim için birkaç yıldır e, özellikle de Çağlayan Adresi'nde yapılmakta olan adıyla açılışlarına katılmıyorum. E, burada kalmaya devam edersem de söz verilinceye kadar katılmama e, irademi de sürdüreceğim. Sayın Başkan, aslında biliyorsunuz eskiden e, adli yıl açılışları Ankara'da Yargıtay Barolar Birliği Başkanı babalarının da söz alıp konuştuğunu hatırlıyorum. Ve İstanbul Barosu'nun sanıyorum Turgut Kazan dönemindeki yönetimi sırasında Yargıtay Başkanı Barolar Birliği Başkanı'na yapacağınız konuşmanın metnini verin dediği için protesto edilip alternatif bir adli yıl açılışının Ankara'da Barolar Birliği tarafından düzenlendiğini de biliyorum. Bu bakımdan yani Ankara'ya çağrıldınız mı Barolar Baro Başkanları olarak ve Barolar Birliği bu açılışa çağrıldı mı onu sormak istedim. Barolar Birliği bu açılışa bu yıl çağrılmış her yıl çağrılıyor. Barolar Birliği bütün bunları özellikle de başkanı nezdinde değerlendiren bir kurumsallık olmaktan çıktı. Barolar Birliği hele de Cumhurbaşkanı tarafından nereye çağrılırsa yürüyerek falan değil, koşarak gidiyor zaten. Oradaki avukatın konumu falan filan onu çok fazla ilgilendirmiyor. Yani her türlü şeyi yapabiliyor, karşı çıktığınız her türlü şeyi yapabiliyor. Bu yıl yaptığı konuşmayı da izlediğinizde avukatlık ruhunu konuşurken bile aslında nasıl öldürdüğüne tanık olabiliyorsunuz. Yani Barolar Birliği Başkanı için bu benim anlatmaya çalıştığım şeyler sorun değil Bahri Bey. Bahri Bey yani böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani bizim şimdi belki biraz sonra konuşuruz genel kurulumuz ama genel kurulu kadar önemli olan bir başkosuz da Türkiye Barolar Birliği'nin yapısının değiştirilmesidir. Ee, dolayısıyla e, avukatlığın ruhuna uygun olmayan, o ruhu neredeyse öldürme noktasına kadar getirmiş olan bir Barolar Birliği Başkanı'nın e, bu konuda duyarlılık göstermesini zaten bekleyebilmek mümkün değil diye düşünüyorum. Sayın Başkan, aslında bu e, adli, yıl, adli yılın açılışındaki e, tablo, resim kadar işte e, baroların bu adli yıl açılışına çağrılmamaları ee, olgusu kadar önemli olan e, Cumhurbaşkanı'nın bu açılış sırasında yaptığı bir konuşma var ve bu konuşmada aslında birçok şeyi belki de paragraf paragraf konuşmak lazım. Ama yani, e, yani her paragrafı bence kendi, ayrı ayrı önemli. Mesela diyor ki ikinci yargı paketiyle infaz sistemini revize ederek süreleri denetimli serbestlik uygulamalarını özel infaz usullerini iyi hal usullerini yeniden denetledi düzenledik diyor. Bu paket dışında ceza adaleti ve yaptırım ortamının iyileştirilmesi için köklü düzenlemeleri de sistem kazandırdık diyor. İşte hakimler, savcılar kurulu yargı mensuplarının uyması gereken etik kuralları belirleyecek şeyleri kamuoyuna duyurduk diyor. Ve e, bu, bütün bunların dışında mesela yine bu kurul bünyesinde mükerren hataların önüne geçilmesi için Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ihlal kararları tetkik birimi oluşturuldu diyor. Fakat... Bu etik kurallar, bu infaz, mesela bu infaz yasası zaten anayasanın eşitlik ilkesine aykırı. Ee, bu savcılar ve hakimlerle ilgili konulan etik kurallara uyan yok. Burada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulması gerektiği de açıkça belirtilmesine rağmen hiç kimse buna uymuyor. Çünkü zaten verdikleri kararların beğenilmemesi halinde en hafif cezanın başka bir mahkemeye veyahut da başka ilde bir göreve ve hatta nitelik değiştirerek ağır ceza reisinin sulh hukuku hakimi, ticaret mahkemesi olarak gönderildiğini biliyorlar. Bu bunlar ayrıca tartışmak lazım. Şimdi madem bu adli yılın açılışıyla ilgili e, e, Diyanet İşleri Başkanı'ndan da bahsettik. Bir de ee, kısaca sizin ba İstanbul Barosu Yönetimi aleyhine açılan bir dava var. Bu soruşturma diyelim pardon. Bu, bu soruşturma konusunda da kısa bir bilgi verdikten sonra seçimlerle ilgili sizin e, bilgilerinizi de rica edelim. Evet e, anımsarsanız Diyanet e, İşleri Başkanı'nın yine bir açıklaması olmuştu Ayasofya'da. E, orada e, özellikle de e, LBGT'yi ile ilgili olarak bazı cümleler ortaya koymuştu Biz de İstanbul Barosu olarak bir metin yayınladık. İnsan Hakları Merkezimizin öncülüğünde, İnsan Hakları Merkezi koordinatörü de doğrudan doğruya İstanbul Borosu Başkanı olarak benim. Bir başka koordinatörde Genel Sekreter arkadaşımız Cengiz Yaka. Dolayısıyla bir süre sonra o yayınladığımız bildiri nedeniyle hem İnsan Hakları Merkezimizin yürütme kurulu, başkan ve yürütme kurulu üyeleri ve iki koordinatör olarak ben ve Cengiz Bey hakkında bir soruşturma açılmıştı. Adalet Bakanı bu soruşturmanın açılmasına izin verdi. Arkasından izin üzerine iddianame düzenlendi. Şimdi en yakın mahkeme olan Bakırköy'de bir son konuşturmanın açılıp açılmamasına karar verilmesi aşamasındayız. Ee, sanıyorum bir yargılama süreci de kısa bir süre sonra başlayacaktır. Ee, başka şekilde düşünemiyorum. Ama evet, burada, eğer... bu da aslında İstanbul barosu gibi bir noolu baro diyorlar ya. Evet. İstanbul barosu gibi çok Türkiye'nin en kalabalık diyelim büyüklükle ilgili bir terim e, sıfat kullanmayayım en kalabalık e, barosu'nun bugüne kadarki olan demokrasiye, insan haklarına, özgürlüklere ve layıklık kurumuna sahip çıkışı nedeniyle bir e, tehdit e, soruşturması ve davası olduğunu düşünüyorum. Bakalım Bakırköy e evet. ağır cezası son soruşturmanın açılması konusunda bir karar verecek mi, vermeyecek evet. mi? Onu da göreceğiz. Aynen. Ee, yani bu, bu, bu, bu, bu işin bu tarafı bizim için önemli değil. Ama bizi izleyen yurttaşlarımız eğer... E, imkan bulabilirlerse sistemimize girerek o açıklamamızı okumalarını özellikle tavsiye ediyorum. Çünkü e, e, tamamen teknik bir açıklama, hiçbir biçimde e, bir e, genelleme söz konusu değil ve tamamen e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına refer ederek orada kullanılan dille yapılmış olan bir açıklama. E, dolayısıyla böyle baktığınızda e, tartışmalı olabilecek hiçbir yanının dahi bulunmadığını düşünüyorum. Burada o zaman e, özel olarak belirtmemiz gereken bir başka konu var. Siyasal iktidarlar ve o iktidarlar karşısındaki baroların insan hakları mücadelesi. Yani e, baroların insan hakları mücadelesi yapmak gibi bir görevleri var. Hakları var demiyorum. Böyle bir duyarlılıkları var. Bunlar e, bu konularda hassaslar falan demiyorum. E, bu yasanın 76 ve 95. maddesi bize bunu görev olarak veriyor. Dolayısıyla bunu yapmak zorundayım ben. Bir siyasal iktidar eğer gerçekten hukuk devletinde o ülkeyi yönetiyorsa, gerçekten bir demokratik devleti yönetiyorsa, baroların insan hakları mücadelesi yapmaları konusundaki hassasiyetleri ya da görevlerini yerine getirmeleri konusunda son derece net bir biçimde ondan övüş duyacak konumda bulunmaları gerekir. Oysa bizim Adalet Bakanlığımız bu konuda bizim yargılanmamız gerektiğini düşünüyor. Bizim Adalet Bakanlığımızdan sonra mahkemelerde iddianamelerle yargılanmaya kalkışılıyoruz. Bunlar bizim için onurdur, onur. Yani görevimizi yaptığımız için onurdur en azından. Şimdi öyle zannediyorum ki ben Adalet Bakanlığı'nın herhangi bir şekilde böyle bir izin vermesi konusunda kaygılı ya da kuşkulu değilim. Ama bir insan hakları mücadelesi yapan varoların özellikle bu mücadeleyi anlatmaya çalıştığım hukuk tekniğini gözeterek yapmış olması karşısında dahi yargın ediyor. Bunu da gerçekten merak ediyorum. Yani insan hakları mücadelesi yapılacak mıdır, yapılmayacak mıdır? Bunu yapmak konusunda yasanın görev verdiği baro bu konuda kendisini ortaya koyacak mıdır, koymayacak mıdır? Ki avukatlık yasası veriyor değil mi bu görev başkan? Bunları da söyleyemeyeceksek neyi nasıl söyleyeceğiz? Ben gerçekten bu soruşturmayı bu uzanacağını zannettiğim kovuşturmayı gerçekten çok merak ediyorum. Açık açık da zaten verdiğim savunmamda söyledim. Beni yargılamalısınız, beni yargılamalısınız ve bana bu olanağı vermelisiniz. Ben Türkiye kamuoyuna da, mahkemeye de, yargıya da açık açık bir baronun insan hakları mücadelesi yapmasının ne anlama geldiğini size anlatabilmeliyim. Adalet Bakanlığı umurumda değil bu soruşturma iznini vermiş olan Adalet Bakanlığı. Ben bu ülkedeki siyasal iktidarı biliyorum, bakış açısını biliyorum. Ama eğer bir insan hakları mücadelesini yargı da anlamıyorsa anlayamıyorsa bizim alacağımız daha çok mesafe var demektir. Bu da bizim nasıl mücadele edeceğimize ilişkin başka parametreler de ortaya koyması bakımından da son derece ilginçtir diye değerlendiriyorum. Rotanızı belirleyecektir. Değil mi evet. yani o zaman? Evet. evet. evet. Başkan çok kısaca, epey bir vaktimiz oldu sizin de zamanınızı aldık. Çok kısaca Baro seçimlerini e, ve baro seçimlerindeki e, görünen tabloyu bir kısaca özetleyebilirseniz ee, çok teşekkür ederim. Yani, Ara vereceğiz sonra da e, 16-17 e, Ekim'de e, baromuzun genel kurulunu e, yapacağımızı umuyorum. E, yani Artık bu noktadayım çünkü dördüncü kez e, yaptığımız bir teşebbüs sonucunda başarılı, başarılı olabilirsek e, ne mutlu bize. Son derece rahatsızım yapıp yapılamıyor olmasından dolayı son derece rahatsızım. Şekil açısından rahatsızım. Özellikle de yasada açık hüküm bulunmasına rağmen İçişleri Bakanlığı genelgeleri o genelgelere bağlı hıssı sağ kurulları kararıyla seçim kurulları tarafından bunun reddedilmiş olması gerçekten ağrıma gidiyor artık. Yani bu noktaya gelmiş vaziyetteyiz. O nedenle bu genel kurulun yapılmasının çok önemli olduğu kanısındayım. Genel kurulun yapılması başka açılardan da son derece önemli ama genel kuruldan çıkacak sonuç da son derece önemli. Yani bu genel kurul çünkü pek çok açıdan rağmen toplanan bir genel kurul. Yani bu genel kurul mahkeme kararlarına rağmen toplanıyor, kanuna rağmen toplanıyor, İçişleri Bakanı'na rağmen toplanıyor, Türkiye Barolar Birliği Başkanı'na rağmen toplanıyor. Bunlara, bunlara bir mesaj vermeli bu genel kurul sonuç itibariyle. Bu genel kurul Mesela ikinci baroyu kuran iradeye bir mesaj verebiliyor olmalı, bir yanıt verebiliyor olmalıyı. Savunma hakkını kısıtlayan zihniyete bir ders veriyor olabilmeli. Bu genel kurul mesleğin giderek ağırlaşan sorunlarını çözmek yerine onu itibarsızlaştırmaya çalışan zihniyete bir cevap veriyor olmalı. Bütün bunları avukatların örgütlü gücü olan baroların susturulup sindirilmesi, öylece üstünlerin hukukunu egemen kılmayı planlayanlara bir ders verebiliyor olmalı. Direnişin öyküsü olabilmeli bu genel kurul. Bunu sağlayabilmeliyiz ve bu açılardan son derece önemli. Biz geçen dönem içerisinde pek çok açıdan sadece mesleğimizle ilgili değil ama meslekte çok ilgili gördüğümüz bir demokrasi mücadelesini de birlikte götürmeye çalıştık. Sandıkların güvencesi olduk biz bu ülkede. Biz bu ülkede, bu ülkenin kaderini değiştiren İstanbul seçimlerinde sandıkların güvencesi olduk. Demokrasinin yılmaz bekçisi olduk. Hukuk devletinin en gür sesi olmaya çalıştık. Ee, avukatların korku iklimine direncini e, kırabileceğimizi gösterdik Ankara'da en azından. Cumhuriyet değerlerinin yaşatılmasında layık ve demokratik bir ülke olarak inatçı bir, e, inatçı bir inancın simgesi olmaya yöneldik. Dolayısıyla buna ilişkin bir saygı duruşu ortaya koymalı diye bakıyorum bu genel kurul. Yoksa seçim şöyle olmuş, böyle olmuş, o seçilmiş, bu seçilmiş. İnanın bana çok ilk kez ilk kez bir genel kurulda böyle bir duygu içerisindeyim. Biz avukatların birbirine karşı kazanacağı zaferlerden tatmin arayacağı bir dönem içerisinde değiliz Barbay. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Buradan çıkışta vereceğimiz mesaj bütün bunlar açısından, seçimin sonuçları açısından değil, bütün bunlar açısından yaşamsal bir önem taşıyor bence. Başkan çok teşekkür ediyorum. Ee, özellikle bu Baro Genel Kurulu'nun e, ne e, neyi kanıtlaması gerektiği nasıl bir duruş e, göstermesi gerektiği konusundaki değerlendirmenizle de e, çok yürekten katılıyorum. Dilerim e, bu genel kurul artık avukatlık yasasının gerektirdiği şekilde tamamlanır ve e, savunmanın en e, e, sayısal olarak büyük barolarından biri olan İstanbul Barosu'nun evet hadi ne, neyse Birnoğlu birin Barosu'nun e, bunu yüz akıyla vurgulamayalım. E, vurgulamayalım değil mi? Bayağı. Peki. E, yüz akıyla bunu e, sağlamasını diliyorum. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler başkan. 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programında ilk bölümde İstanbul Barosu Sayın Başkanı Mehmet Durakoğlu'yla e, adli yılın açılışı adli yılın açılışında işte Diyanet İşleri Başkanı, Yargıtay Başkanı ve Cumhurbaşkanı'nın e, çizdiği resmi e, ve bunun e, değerlendirmesini yaptık. E, ve e, İstanbul Barosu seçimleriyle ilgili de kısa bir değerlendirmesini aldık başkanım. Ama e, Duygu Hanım'la ki e, artık izleyicilerimiz biliyor İstanbul Barosu İnsan Hakları e, Merkezi Başkanı Duygu Hanım'la e, bu ara çok tartışılan aşı karşıtlığı ve aşı karşıtlığı ile ilgili e, bilimsel politik e, muhalefetleri Kısa bir değerlendirmeyle e, gündemimize alacağız. Çünkü e, Duygu Hanım'ın da e, katıldığı bir çalıştay olacak yakında. E, bu çalıştayda e, e, hukukçular, e, hekimler, bilim insanları var. Ve e, bunu hem 27 Eylül'de yapılacak bu İstanbul Üniversitesi'nde. E, bunu bütün boyutlarıyla tartışacaklar. Onun için biz hemen sözü uzatmadan Duygu Hanım'a söz verelim. Bir kere bu panelle ne amaçlanıyor ve bu panele giderken İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi olarak ilk başta göze çarpan insan hakları ile ilgili aşının insan hakları ile ilgili ilişkisi ve tabii ki toplumun sağlığı, kamunun sağlığı açısından, ivedilikler bakımından neler düşündüğünü soralım ama bu e, çalıştayı da tanıtmasını rica edelim Duygandan. Evet Duygan merhabalar tekrar. Tüm dinleyicilerimize de saygılar, sevgiler sunuyorum. Ee, sağlıklı günler diliyorum tabii ki bu dönemde özellikle. Ee, tam çok da döneminde okulların da açıldığı bir e, döneme de denk geldiği için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü 6 Eylül itibariyle zaten e, kısıtlamalar e, zorunlu aşı uygulamasına ilişkin bazı e, düzenlemeler geldi. Hele ki okulların açılmasıyla bazı e, yerlere girişlerle ya da e, insanların toplu olarak bulundukları yerlerle alakalı düzenlemeler bakımından tabii Eylül ayı e, bizim için daha e, farklı bir ay olacak ve bundan sonrası. Çünkü bu e, özellikle bu kısıtlamaların e, etkilerini de biraz göreceğiz. Okulun açılmış olmasıyla, okulların açılmış olmasıyla da yine e, Etkileri görüp görmeyeceğimizi tecrübe edeceğiz böyle bir dönem ve e, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun e, İstanbul Üniversitesi ile ortak e, şekilde gerçekleştiriyor bir çalıştayı olacak. Bu çalıştay da Eylül ayına damgasını vuracak diye düşünüyorum. 27 Eylül'de gerçekleşecek çalıştay ve e, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun YouTube adresinden canlı olarak da izlenebilecek. Ee, çalıştay 10.45'te e, başlıyor e, benim de takip ettiğim kadarıyla ve e, çeşitli konuları ele alacak. Hem idare tarafından bakacak yani devlet tarafından bu aşı, zorunlu aşı meselesini ele alacak. E, ve Covid-19'a karşı aşı uygulamalarının yanında elbette ki e, idarenin genel, kamu sağlığını koruma vazifesi asli görevlerinden bir tanesi çerçevesinde de bu uygulamalar değerlendirilecek. Ee, akabinde karşılaştırmalı hukuktan da değerlendirmeler olacak. Ee, özellikle Fransa örneği, Almanya örneği ve Amerika örneği üzerinden e, Türkiye karşılaştırması yapılacak. Oradaki uygulamalar birazdan ben de insan hakları boyutuyla biraz ele almaya çalışacağım. Çok kısa bir biçimde e, o çalıştayda değineceğim konular üzerinden de özellikle e, ben de o çalıştayda e, Fransa ve Türkiye karşılaştırması açısından katkı sunmayı e, hedefliyorum. E, ve yine elbette ki olmazsa olmaz e, zorunlu aşı uygulamalarının insan hakları perspektifinden de e, uluslararası e, makamlar önündeki özellikle Avrupa İnsan Hakları e, Mahkemesi kararlarında yine anaya İsa Mahkemesi kararlarında değerlendirmelerini göreceğiz. Dolayısıyla ya da bu önemli bir çalıştay olacağını düşündüğüm bir çalışma. Herkesi de izlemeye, dinlemeye davet ediyorum. Dediğim gibi canlı olarak YouTube hesabından yayınlanacak Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun. Tabii Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu çatısı altında bu çalıştayın olması benim için de çok kıymetli bir hukukçu olarak çünkü e, biliyorsunuz ki e, önleyici e, ulusal mekanizmamız e, Birleşmiş Milletler nezdinde önleyici ulusal mekanizma olarak e, nitelendirilmiş tek mekanizma e, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu. Dolayısıyla e, bu konuda yapmış olduğu çalışmalar e, çok önemli olacak diye düşünüyorum kendisinin de e, kurumunda daha doğrusu. E, bu çerçevede de biz bu çalıştayı... E, bekliyoruz Ve burada katkı vereceğimizi ve bu katkıların da bir farkındalık yaratması konusunda bir ümidimiz var, umudumuz var. Özellikle aşı olmayanlarla, aşı olmak istemeyenlerle, aşı karşıtlarıyla ilgili benim açımdan söylüyorum tabii ki bunu. Çünkü şöyle söyleyeyim, cumartesi günü de bir miting olacak diye ben e, sosyal medya üzerinden evet, daha doğrusu Maltepe'de. planlandığıyla alakalı e, bu sosyal medya üzerinden hani abislerini ilanlarını gördüğüm bu meeting e, anladığım kadarıyla aşık kavuştuklarına... bayrağını alıp ya bayrağını alan gelsin. Evet. diyorlar. <gülüyor> aşık karşılıklarıyla e, alakalı onların toplanacağı bir miting. E, tabii daha farklı bir boyutuyla da bakıyorum bu mitinge. Hep 29-11 sayılı kanun çerçevesinde pandemi döneminde özellikle sosyal mesafeye uyularak e, barışçıl toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin basın açıklamalarının engellenmesi. Hatta ben bu tabiri hiç sevmem çünkü 29-11 sayılı kanunda yer almasına rağmen e, bunun toplantı Avrupa Toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasası diye evet. Mi? <gülüyor> Aynen öyle toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasası 29-11 sayılı kanun e, hep kısa kısaltmayı kullanıyoruz ama çoğunluk evet. biliyordur diye düşünüyorum artık o kadar çok evet. kullanılıyor ki çünkü e, bu kanun çerçevesinde çok fazla e, kısıtlama e, basın açıklaması yoluyla e, belli yerlerde toplanılmasının, basın açıklaması yapılmasının yasaklandığına ilişkin çok e, valilik kararları gördük biliyorsunuz ki pandemi döneminde. E, dolayısıyla da hatta e, biraz olabilir, evvel ben... konuştuğumuz e, Sayın Baro Başkanı'nın da defalarca ertelendiğini söylediği evet. genel kurullar ertelendi. Evet. Yani evet. E, şimdi yani şimdi. Böyle bir kıyaslama yapmak istemiyorum ama yani e, sağlık ise sağlık nedeniyle kısıtlamalar ise e, bütün bunlar o zaman e, AK Parti'nin bütün e, il kongreleri ve büyük kongrede yapıldı bunu ben kendim e, düşüncem evet. olarak söyleyeyim. Bu da e, sağlıkla ilgili e, yapılan bu kısıtlamalarla bağdaşmıyor. Evet. O dönem bunu tartışmıştık zaten burada da bir eğer böyle bir kısıtlama getiriliyorsa elbette ki eşitlik ilkesi temelinde getirilmesi gerekirdi ki biz zaten o basın açıklamalarına yönelik barışçıl toplantı gösteri yürüyüşlerine yönelik sosyal mesafe ve gerekli tedbirler alındıktan sonra bunların toptan yasaklanması ya da e, izin verilmemesi e, tırnak içinde kullanıyorum izin kelimesini biliyorsunuz barışçıl toplantı gösteri evet. yürüyüşleri açısından izin İzine söz konusu olmak. E, bildirim yapılır ve bildirim sonrasında gereken tedbirler alınır, sosyal mesafeye uyulur ve toplantı gösteri hakkı e, kullanılır. Fakat şimdi burada hep aynı şeyi söylememize rağmen biraz duruma farklı bakacağım. Lütfen burada benim bakış açımın hani duruma göre farklılaştığını ya da Ayrımcı bir boyutta konuştuğumu lütfen düşünmesin değerli dinleyicilerimiz. Çünkü mesela bir meeting işte aşı olmayanların bir arada toplanacağı bir meetingin organize edilmesinde tabii ee, daha önce barışçıl toplantılar için devreye giren ve kamu sağlığını tehlikeye atmayacak toplantıların sınırlanması için devreye giren kısıtlamaların burada devreye girip girmeyeceğini ee, ve, ve eğer valiliğe bir bildirim yapıldıysa burada valilik tarafından gerekli aksiyonun alınıp alınmayacağını mesela ben merak ediyorum. Ee, ben merak e etmiyorum bu... Duygan evet. Ben merak etmiyorum bunu e, bence engelleyeceklerdir. Çünkü e, bunu engellemek çok bir şey ifade etmez. Çünkü zaten hükümette bu aşının yapılması konusunda evet. çaba sarf ediyor. Bunu engelleyeceklerdir ama önemli olan bu hakikaten e, böyle bir Gösterinin e, kamuoyuna e, bir düşüncenin, bir e, düşünce tartışmasının e, şeysi olarak e, tanıtımı olarak veyautta e, propagandası olarak yapıldığında e, doğru e, olup olmadığını e, konuşmak önemli olan e, anlamak bilmek ve o bunu anlaşılır hale getirmek önemli olan zaten evet e zaten aslında bu az önce söylediğim e, mesele de yani bu, bu böyle bir gösteriye izin verilmemesi meselesinde de aslında bu aşıyla alakalı sınırlamaların getirilmesinin meşru amaçları e, aynı e, düzlemde çakışıyor. Şöyle ki burada önemli olan kamu sağlığının korunmasıdır. Şimdi dolayısıyla da aşı olan olmayanlar Kamu sağlığının de, korunması insan haklarının ve özgürlüklerinin sınırlanması için anayasal gerekçelerden ve uluslararası insan hakları sözleşmelerinden bir, bir gerekçe midir? Evet bir gerekçedir. Hem e, örgütlenme özgürlüğü bakımından hem de özel hayat ve aile hayatının e, kapsamında olan vücut dokunulmazlığına ilişkin yani kötü muamele kapsamında kalmayan o eşiği aşmayan müdahalelerle alakalı elbette ki bir takım kısıtlamalar getirilmesi e, mümkün olabilir. Bunu da e, anayasamızda zaten bu söz konusu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde söz konusu ama ben söz konusu olduğu başka bir daha söyleyeceğim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de meşhur zorunlu aşıyla alakalı çocuklarla ilgili zorunlu aşıyla alakalı Çekya kararı vardı. Hatırlarsınız bunu e, bu açık radyo yayınlarından birinde de biz tartışmıştık diye hatırlıyorum. E, meşhur Çekya kararında e, Nisan 2021 tarihinde verilen zorunlu çocuklara uygulanan aşıyla alakalı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ihlal bulmamıştı ve ihlal bulmaması gerekçelerinden bir tanesi de Türkiye'nin de taraf olduğu biyo tıp sözleşmesi. Bakınız onaylama kanunuyla zaten uygun bulunmuştur. Biyotip Sözleşmesi'nin 26. maddesinde e, bu sözleşmede yer alan haklar der. Yani Biyotip Sözleşmesi içerisinde sağlıkla alakalı yer alan haklar ve koruyucu hükümlerin kullanılmasında der. E, kamu sağlığının korunması ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için kanun tarafından öngörülen ve demokratik toplumda gerekli olan kısıtlamalar dan bahseder dolayısıyla da şimdi burada şunu söylemek icap ediyor zorunlu aşı meselesine geldiğimizde elbette ki zorunlu aşı meselesini tartışırken burada tartışmamız gereken odak noktalarımızdan bir tanesi şu zorunlu aşıya karşı olanlar ileri sürdükleri vücut dokunulmazlığıyla alakalı olan bir temel hak bu anlaşılabilir. Buna bir, dayanıyorlar şey, değil mi? ki. bireyler dayan. bakımından baktığımızda evet bir kişinin vücut dokunulmazlığına yönelik yapılacak müdahalelerde e, böyle bir meşru amacı kişinin kendi açısından ortaya koyması elbette ki vücut dokunulmazlığı açısından haklı bir gerekçedir. Peki, Fakat bunun karşısında ne var? Bu bireysel bir e, hak. Bakınız kişinin kendi vücut dokunulmazlığıyla alakalı olarak sınırlama kapsamında müdahaleyi reddetme hakkı bakımından baktığınızda bu bireysel bir hak ve bireysel bir tercihtir. Bunun karşısında ne var peki? Bunun karşısında şu an bir salgın çerçevesinde artık bireysel tercihleri aşmış, toplumun korunmasına, toplumsal bir meseleye ilişkin bir e, müdahale söz konusu ve burada kamu sağlığının genel olarak korunmasına ilişkin bir meşru menfaati görüyoruz. Yani aslında zorunlu aşı meselesinde iki menfaat çatışıyor, karşı karşıya geliyor. Birisi kişinin kendi vücut dokunulmazlığı ile alakalı bireysel hakkı ve meşru menfaati bireysel olarak Diğer tarafta ise kamusal ee, bir durum ve kamu sağlığının korunmasına ilişkin devletin de bu konuda bir takım tedbirler alması yaşam hakkını koruması bakın bu anlamda devletin pozitif yükümlülüğü var. Ee, egemenliği altında yaşayan herkesin yaşam hakkını korumasına ilişkin olarak ve sağlığının korunmasına ilişkin olarak ki biyotik sözleşmesinde de bunu görüyoruz ee, pozitif yükümlülükleri var ve dolayısıyla da iki menfaatin karşı karşıya geldiğini görüyoruz. Şimdi burada bir denge meselesi dediğim gibi. Kişilerin burada bireysel tercihlerinin e, genel kamu sağlığının korunması anlamındaki tercihlerin ve gerekliliklerin, pozitif hükümlülüklerin önünde görmesi aslında biraz problem oluyor bu zorunlu aşı meselesi çerçevesinde, salgın kapsamında baktığımızda. Dolayısıyla da elbette ki zorunlu aşının, ee, çeşitli açılardan temel hak ve özgürlüklere müdahalesi söz konusu. Bunu kimse inkar etmiyor zaten. Ee, vücut bütünlüğüyle alakalı... Kişisel verilerle alakalı bakın bu da çok önemli bir boyut. Çünkü zorunlu aşı uygulamasına geçilmesi demek e, aslında kişilerin en hassas verileriyle alakalı e, bilgi paylaşımının olması da demek. Şimdi bununla ayrıca düzenlenmesi ve kanunla düzenlenmesi usulü teminatların sağlanması gerekiyor. Aynı şekilde iş ve çalışma hürriyetiyle alakalı bir takım kısıtlamalar söz konusu. E, hatta size hemen bir örnek vereyim. Bugün tam da isabetli oldu yayınımızdan evvel yayınlandı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne toplu başvuru oldu Yunanistan tarafından daha önce Fransa tarafından olmuştu. Fransa'da 672 itfaiye görevlisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapıp Fransa'daki zorunlu aşı çerçevesinde bunun Temel hak ve özgürlüklerine müdahale teşkil ettiği iddiasıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden geçici bir tedbir verilmesini ve bu uygulamanın durdurulmasını talep ettiler. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 25 Ağustos'ta bu talebi reddetti. Davayı esastan inceleyecek. O ayrı bir mesele. Ne karar verir bunu da bilmiyoruz. İlk dava olacak çok büyük ihtimalle. Covid dönemindeki zorunlu aşı ile ilgili verdiği ve özellikle yetişkinlerle ilgili karar verdiği Reddetti tedbir kararını. İkinci toplu başvuru ise bugün e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin karar verdiği Yunanistan'la ilgili. Yunanistan'da da yine aynı şekilde e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önüne sağlık görevlilir. Zorunlu aşı uygulaması nedeniyle başvurdu ee, ve tedbir kararı verilerek zorunlu aşı uygulamasının durdurulmasını talep ettiler. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aynı şekilde tedbir talebine reddetti. Bunların hepsini esastan inceleyecek tabii ki. Ne esastan nereden inceleyecek? Vücut dokunulmazlığına ilişkin müdahale açısından iş, çalışma hürriyeti açısından e, özel hayat ve aile hayatı e, çerçevesinde değerlendirecektir diye tahmin ediyorum. E, bunu da e, Dolayısıyla da burada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde başvurular olduğunu, e, fakat bu başvurulardaki tedbir taleplerinin e, reddedilmiş olduğunu, esastan karara bağlanılmak üzere dosyaların şu an derdest olduğunu, açık olduğunu söylemekte fayda var. Duygan'ım zamanımız galiba bitti. Bir şey söyleyip bitireceğim ben zaten. Evet uygun görseniz. Burada zorunlu aşı meselesinde bu kısıtlamaların olduğu e, aşikar e, müdahalenin olduğu aşikar şimdi tabi az önce Biyotik Sözleşmesi'nde söyledim ya 26. maddesinde Biyotik Sözleşmesi'nin evet. bir takım kısıtlamalar getirilebilir. Ama ne dedik? Hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde hem Biyotik Sözleşmesi'nde e, Birleşmiş Milletler Medeni Siyasi Haklar Sözleşmesi anayasamız bunların hepsine baktığımızda şunu söyler. Getirilecek kısıtlamaların yasal dayanağı olacak. Meşru amaç gülecek ki meşru amaçta zaten herhangi bir sıkıntımız olduğunu düşünmüyorum. Kamu sağlığının korunması ve demokratik toplumda gerekli ve orantılı olacak. Ee, şimdi bizim Türkiye'deki mesele kanunilikle ilgili mesele. Bu zorunlu aşının işte genelgelerle olması şey meselesine girmiyorum yaptırım meselesine girmiyorum koyulan sınırlamalar açısından söylüyorum. Çünkü yaptırımını zaten ayrıca tartışabiliriz bu konuyu idari para cezaları açısından ama sadece sınırlamaların getirilmesi bakımından da baktığımızda mesele e, Kanuni dayanan olup olmadığına geliyor, kitleniyor. Şimdi burada yapılması gereken ne? Fransa örneğinde olduğu gibi Fransa da bu yasayla öngörürdü. Bakın ben bunu çalıştayda da anlatacağım 27 e, Eylül'deki farklı ülkeler evet, açısından 27 Eylül'ü tekrar söyleyelim evet, çalıştayı çok önemli. Evet. evet e, dinleme, dinlemesini tavsiye ederim dinleyicilerimizin. Şimdi burada çünkü çok kısa bir değerlendirme yapıyoruz. Üstün körü geçiyoruz tabiri caizse ama orada detayına da ineceğiz. Dolayısıyla kanuni dayanağının olması önemli. E, onun dışında e, meclisin burada derhal toplanıp bir kanun yapması gerekiyor ve bu sınırlamaların kanunla öngörülmesi gerekiyor. E, bu çerçevede bakıldığında eğer yasal dayanağı ortaya konulabilirse e, burada ben ben de e, gereklilik noktasında zorunlu aşının e, olması gerektiğini düşünüyorum. Kamu sağlığının korunması bağlamında. Dediğim gibi burada bireysel tercihlerle, bireysel menfaatlerle e, kamu menfaatinin, kamu sağlığının genel olarak e, bir dengeye konulması ve burada ağır basan tarafın kamu sağlığının korunması ...gerektiği olduğu kanaatindeydi. Evet, çok teşekkür ediyorum... duygu Hanım. Ee, çok önemli... ...bir e, değerlendirmeydi bu... ...ve e, izleyicilerimize... ...27 Eylül... ...2021 tarihinde... Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile İstanbul Hukuk Fakültesi'nin İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin daha doğrusu İstanbul Üniversitesi'nin ortaklaşa yaptığı çalıştayı da izlemelerini öneriyoruz. yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere tüm izleyicilerimize hoşça kalın diyelim. Tekrar hoşçakalın. teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Hukuk güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tunçel.